على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجرين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله ve hayrul ve hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve şerrü'l ve ve Bugün Selefi Salih'in derslerine devam ediyoruz. Selefi Salih'in akidesi derslerine elhamdülillah devam ediyoruz. Bu derslerde de 11. asıldaydık. 11. asıl da neyle ilgilidir? Ehl-i Sünnet'e göre adab ve ahlak yöntemi. Yani bir nevi dedik, Ehl-i Sünnet'in ne, neyidir? Dış görüntüsü. Kimliği? Onun tespitindeyiz. Biz. Bunda da 10. dersteyiz. O kadar önemlidir adab meselesi. Kitap bir yana adab bu ahlak bir yana. Yani aynen bir kuş gibidir. Başı imandır, bir kanatı itikattır, o bir kanatı adab ve ahlaktır. Bu üç olmadan paket tamamlanmaz. Yani itikadın oldu, ahlakın olmadı, he Neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ahlakın çok güzel oldu, çi öyle bir kesim de var ama. İmanı bozuk ise o da bir şeyde yaramaz tarzda. Adepkin ve ahlak bir de iman da şeriatin paketine göre olması lazım. Şeriatin paketi nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği pakettir. Eydir o paket bize neyle ulaştı? O paket bize zincirleme elden ele ulaştı. Sağlan bir şeydi. Resulullah Hazreti Cibril'den aldı aleyhissalatu vesselam ashabına canlı olarak tevri ve pratik olarak aktardı. Onlar da toplumsal olarak, pratik ve tevri olarak tabi'in, etiba'u tabi'in, dört imam onu törpülediler, paketlediler, maddeleştirdiler. Bugüne kadar bize o paket sağlam bir şekilde geliyor. Onun için itikatta nasıl ictihad olmazsa. Ahlak meselesinde de birebir İslam'ın ahlakına uyacağız. O İslam şeriat paketinde ne var ise ona uyacağız. Ahlak meselesinde de ifrat tefrit nedir? Caiz değil. Nasıl itikatta ifrat tefrit olmaz? Ahlak meselesinde de ifrat tefrit olmaz. Neden? Çünkü Musulman'ın sembolü سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا amanna ve saddakna iman ettik tasdik ettik neye peketa semi'na ve ta'na isittik itaat ettik neye peketin emirlerine o kadar ek yoktur eklemek istesen yen de eksiltmek istesen senin imamın bu sefer Resulullah imamul huda hidayet imamı olmaz kim olur senin imamın? i̇mam dalala iblis İblis aleyhi Senin imamın Dalalet imamı İblis olur. Neden iblis olur? Çünkü iblis ilk sefer pekete karşı çıktı. Allah'ın emrine karşı çıktı. O o meselede İblis imamdır. Önderlik yapıyor. Kime? Karşı çıkanlara. Karşı çıkanların elinden kim tutup yol gösteriyor onlara teşvik ediyor? İblis. O da nedir? İşte karşı çıkma meselesidir. İblis nasıl Allah'ın emrine akli bir yorumla karşı çıktı bize de der işte ahlakta bunu daha fazla tut buna daha fazla önem ver halbuki onu itidal yolunda bize tavsiye etmiş. Yen de eklettirir sana yen de eksiltirir. Her Herçisi de Şeytana uymaktır. Doğrusu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevri'yi nasıl bir pratiğe dökmüşse, canlandırmışsa aynen birebir uyacağız. Ne fazla ne eksik. Bu hakikiyle nedir? Teslimiyettir. Zaten musulmanlığın da hakikati nedir? Teslimiyettir. İslam teslimiyettir. Neye teslim olursun? Yaratan Rabbimize teslim oluyor. Ahlak onu içer arkadaşlar. O kadar önemlidir. Birebir üzerinde gideceğiz. Bu Bundan önce ön dokuz ders biz neyle ilgili? Aynen ahlakla ilgili işliyoruz. Ehli sünnetin kimlikleri var. Olması olmazları var. Bir, çiğ, üç, dört, beş ahlak paketinde. itikat paketini elhamdülillah on asılda işledik biz. Adenze'ye neye inanıyoruz? Selefi salihin Ashab-ı Kiram dört imam ne inanıyorsa onu bitirdik. Şimdi Ashab-ı Kiram dört imam ne ahlak üzere ise onların paketlerinedir olaydayız. Onu da bir, bir birebir uyayacağız. Şimdi burada müellif her maddeyi madde madde bölmüştür. Bugünkü maddede bakalım ne var. Pakette. O madde ahlak meselesinde Ehl-i Sünnet'in neler var? Arkadaş aynen okur inşallah. Buradan biz inşallah bunu açıklamaya çalışırız. Buyurun. Ehli sünnet ve cemaat imtihan, sıkıntı ve musibet anında Allah'ın rahmetinden ümit kesmez, yEs kapılmaz. Çünkü Allah Teala bunu müminlere haram kılmıştır. Aksine onlar musibet günlerinde yakın bir kurtuluş ve kesin yardım ümidiyle yaşarlar. Çünkü onlar Allah'ın vaadine ve yardımına güvenirler. Kolaylığın zorlukla birlikte Ferahlığının da sıkıntı ve darlıkla birlikte olduğuna inanırlar. Karşılaştıkları musibetlerin sebeplerini her şeyden önce kendi nefislerinde ararlar. Başlarına gelen bela ve musibetlerin kendi elleriyle yaptıkları günah ve masiyetler yüzünden olduğunu düşünürler. İlahi yardım ve desteğin günah işlemeleri veya itaat, sünnete uyma ve onunla amel etme konusundaki kusurları sebebiyle gecikebileceğini bilirler. Çünkü allah Teala şöyle buyurmaktadır başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyledir. Devam et. Ehl i sünnet musibet anında ve dine destek çalışmalarında maddi sebeplere ve kainat kanunlarına güvenip dayanmaz. Bununla beraber bunları da göz ardı etmez. Hikmetli dinimizin emrettiği üzere sebeplere sarılmaktan geri durmaz. Fakat bunlardan önce Allah'a karşı takvalı olmanın, günah ve masiyetlerden dolayı mağfiret dilemenin Allah'a güvenip dayanmanın ve rahatlık zamanlarında şükretmenin sıkıntılardan kurtuluşu sıkıntılardan kurtuluşu çabuklaştıran en önemli sebeplerden olduğuna inanır. Evet. Burada arkadaşlar önemli bir, bu paketin te önemli bir madde var. Tabi o maddenin içinde bütün bu okudukları geçiyor. Şimdi biz geçen derste neyi işlemiştik? İptilah. İbtila nedir? İmtihan. Musibetten insan ne olur? İbtili olur. Yen yani de nimetten iptili olur. allah Teala bu dünyayı intihan dünyası yaratmıştır. İşte bu iptilayı dedik geçen ders anlattık. Nasıl insan atlatır sebeplerini vs. anlattık. Bugün de bu iptila paketini asıl da tamamlayıcı bir davamıdır. O da nedir? İbtila asnasında İmtihan aslasındaki bu dünyada imtihan bitmez. Demem ben bu imtihanı atlattım, ondan sonra tamam diplomamı aldım, ben yan gelip yatırım. Hayır. Bu okula benzemez. Bu okul, çenen kapatana kadar, ruhun boğazından çıkana kadar sen imtihandasın. Allah meşakkatte yaratmış insanı. Ve laqad الْاِنْسَانَ ف۪ي fi Kepet ne nedir? sıkıntı. Bakın, insanoğlu İdrak etmiyorsa da ilk önce nerede dünyaya geliyor, can veriliyor ona? Anna'nın karnında, rahimde. Rahim nedir? Bu kadar bir şeydir. Sıkıntı. Çıkarken çok sıkıntılı bir yerden çıkıyor. Dünyaya gelirken hiç sıkıntıdır. Hatta kabre varana kadar sıkıntıdır. Bu hayat dünyası sıkıntıdır. Yani biraz önce diyordu arkadaşlar, her şey dünyada dört dörtlük olsa... Cennete gerek kalmaz. Çünkü dört dördlük mesele nedir? Pürüzsüz yer cennettir. Onun için bu dünya sıkıntıdır. Biz intihana tabiiz. Hiç kimse rahat etmez. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrul beşer. Ama ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ögünden ki Cibril aleyhisselam geldi ona dedi. İkra sıkıntı başladı. Ne zamana kadar? Son nefesini kapatana kadar. Hep sıkıntı. Evet bunun içinde müjde de var, zefer de var ama hep sıkıntıdan kurtarmadı. Medine'ye geldiler. 13 sene sıkıntı işkence biliyorsunuz Mekke dönemini. Medine'ye geldiler, devlet kurdular. Ama sıkıntılar bitmedi ki. Savaş devam ediyor. İçlerinden münafıklar çıktı. Mekke'de öyle bir şey yok diyor. Sıkıntı. İç meseleler devam ediyor. Ashab aralarında bazen türüzleşme oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erzinde, namusunda iftira altında kalıyor. hep sıkıntı. Mecce fethi oldu, bitti mi? Bitmedi. Mecce fethi oldu, yarımada Resulullah İslamiyet yayıldı. Ne geldi? Yine sıkıntı devam ediyor. Sıkıntı, Resulullah hasta oldu. Bu hayat sıkıntıdır. Ama bu hayat sıkıntı tekrar edirken bu iptiladır. İptilanın Ana maddesi nedir? Kur, i̇nsanı korumak için dedik sabırdır. Sabır neyi gerektirir? Umidi gerektirir. Umut olmasa sabır olmaz. Yani niye sabrediyorsun? Umudum var. Allah Teala bizi affeder. Günahımız var ise affeder. Umudumuz e, var. Bunun karşılığını buluyoruz. Boşuna değil. Ama Allah'a inanmayan Başına ne müşküle gelse oh diğer atlattım. Çara kaldı ama Müslüman böyle demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor müminin durumu çok enteresendir. Eline bir dikan batsa diken. Böyle battı elini böyle vurdun battı diken. Değil mi bu bir rastgele bir şeydir. Hayır. Sabrettin elhamdülillah bu Allah'tandır kaderdir elime battı. Sabrettin o senin için ecrin. Onu bile Allah Teala unutmamış. Ufacık bir diken. Onun için başına ne musibet geçse sabredeceksin. umidimiz var. İyidir. Şeytan gelir. Bu peket çok güzeldir. Değil mi? Zincirleme seni cennete götürüyor. Şeytan gelir bunu nasıl engel olsun? Dişliler çalışıyor. Değil mi? Pakete uymuşuz. Dişliler güzel güzel çalışıyor. Şeytan gelir arasına bir parça atar o dişlilerini. Ne olur? Yen yani o dişli durar, yen yani ağır çalışır. O dişlinin arasından o parçayı çıkarsam bir de mekanizma devam eder. Nere? Cennete. Şeytanın bütün engelleri nedir? O dişlileri çalıştırmasın diye cennet yolu yolculuğuna engel olmasıdır. Burada da en büyük engeli nedir imtihanımızda? Umitsizlik. Ne diyorlar ona? Yeis. Yağ is nedir? Umutsuz. Umutsuzluğa insanı kaptırır. Kaptırsan ne olur? Bütün dişlerin bozulur sana. Çalışmaz. Attı ya parçayı için dişler durdu. Zorluyorsun, imanın var ama ne oldu? Ağırlaştı. Zaman geçtikçe oradan onu çıkartmasan senin işin biter. İşte bu nedir? Yes'tir. Yeşir arkadaşlar bu paket Aslında yeşilin dildir. Evet bu paketin içinde bir sürü meseleler de var. Ama yesi umutsuzlukları anlasak biz nedir sebepleri bundan kurtuluş yollarını anlasak çeşitlerini o zaman bu attığı bize bu engele biz ne oluruz engel oluruz kendimizi kururuz şeytan artık attık sebize işlemez. Nasıl çocuklukta bize aşı vuruyorlar ondan sonra hastalık bize işlemiyor. E biz de bir ne yaparız? Kendimizi bir zırhlarız düşmana karşı. Her şey öyledir. Her şey kendini düşmana karşı kuruyor. Biz de baş düşmana karşı kendimizi kuruyor, kuruyacağız. Eğilir. Yeis nedir? Umitsizlik. Tanım olarak nedir? Tanım olarak Ya'is nedir? insan umidini keser. Umid nedir? Emel. Hatta şeytanın umid meselesinde de başka bir parçası var. O da bir başka bir ders konusudur. Bizim umidimiz var. Allah Teala bizi affeder. Allah Teala bu sefer ne gelir? O umidi lastik gibi yapar senin için. Allah Teala seni affeder ya boşver ya ne kadar günah işlesen Allah arhamun rahmindir. Paketi ne oldu? Bozmaya çalışıyor. Umidi. Yen de gelir sana tulul emel verir. Emel. Emel nedir? Yani inşallah ben yaparım ya. Ya bir, bir, bir biraz yaş ilerlesin. Biz haca gideriz, sakalı koyarız ve namaza başlarız. Hep sene bu değil, yarın yapacağım mıdır? Tık diye fişin çekildi senin. Nerede yapacaksın yarın? Bitti senin işin. Her parça, her şeyi bozar. Onun için emelin bir şeyde umidin hedefine ulaşmaman, bundan kesilmen nedir? İnsanın ruhu ve bedeni o meseleden umidini kesti, bu umutsuzluktur. Yani ben artık umudumu kestim. Ben bu parayı ben kazanamam. Umudum kesildi ne olur? Artık çaba yolların da iptal eder. Bu umutsuzluk Ama benim umudum var. Bir denedim, başarılı olmadım. Bir daha denelim, iki daha denerim, üç denerim Ne olur? Bu umutsızlığa kapılmamıştır. Ama bir tane elini bıraktı. Bu umutsızlıktır. Bu işte yeşir, şeytanın en büyük malzemelerindendir. Biz ne yapsın, yok etsindir. Umitsizlik Kur'an içinde birçok yerde geçiyor. Hadislerde de geçiyor. Allah Teala anlatıyor. Ama biz dersin içinde bunları şimdi ayetlere getiririz inşallah anlatırız. En büyük mesele nerededir? Hazreti İbrahim'e. Gelirler ya müjde verirler. Nasıl derler ki e, e, şey meselesinde e, Hazreti İbrahim'e Hücur sırasında melekler gelir müjde verir. İşte senin bir oğlun olacak. Halu. بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَانِتِينَ Nasıl oğlum olur? Nasıl çocuğum olur? Biz yaşlıyız. Diyor ki, bil بِالْحَقِّ Hak bir, bir şey, müjdedir. Size verildi. Allah istemişse olur. فَلَا min مِنَ الْقَانِتِينَ Kanitlerden olma. Kanit nedir? Yani umitsizlerden olma. Yani Hz. İbrahim artık sebepler dünyasıdır. Bizim kullanma tarihimiz bitmiştir. Artık bundan sonra çocuk olmaz. Bu insanlar normaldır. Yaş sınırını açmışlar. Ama allah Teala istese canlını ölüden diriltir. Çıkartır. İstese. Sonra diyor ki cevap veriyor allah Teala. Hala şey, İbrahim Aleyhisselam cevap veriyor. Hala İbrahim Aleyhisselam. "Van men yaqnutu min illa Allah'ın rahmetinden kim umidini keser? Dalalet ehli. Yani yolu kaybeden, sırat-ı müstakim'den çıkanlar ne olur? Bunun gibi bir sürü ayet var. Evet, şimdi umutsuzluk kat çeşittir. Önce umutsuzluğu iyi ayırmamız lazım. Birincisi dini, o birisi dünyavi. Dini nedir? Allah'ın rahmetinden umit kesmektir. Allah kurulsun bu yasaktır, kifirdir. İkincisi dünya meselesidir. Dünyada, insan dünyadan umidini keser. De mi? Bu nedir burada? Yani umitsizlik her zaman kötü değil. İyi tarafı da var ama şeytan kötü de kullandırıyor bize. Yani dini tarafı kötü ise Allah'ın rahmetinden ümit kesmek kötüdür ama dünyadan umidimi kesiyorum. Bu nedir? Bu tam takvadır. Ama biz bu tarafını görmüyoruz. Şeytan bize bu tarafını kullandırmıyor. Nedir bu tarafı? Mesela insan ya benim ne diyor? Hazreti Ali bu dünyada öyle yaşa ki hiç ölmüyorsun sanki. Bu dünyada pardon öyle yaşa ki yarın ölüyorsun. Bu dünya için öyle çalış ki hiç ölmüyorsun. Bu nedir? Bu tam dünyada umidini kesmektir. Aynen zamanda dünyada şey ahirete umidini bırakmaktır. Öyle yaşarsın bu, bu dünyada sanki yarın ölüyorsun Umidin yoktur. Bu şıkkı şeytan bize işletmiyor işte. Yani biz neden sarıların dört elimizden salı, sarılıyoruz dünyada? Sanki ölmüyoruz. Bu kadar parayı topluyor, bu kadar evi yapıyor ama evi yaparken biz çok sağlam yapacağız. Torunlarımızın torunu bu bizden dini bir görevdir. Ama ben kalacağım cibi kaptırılsam dünya hiç kimseye kalmadı. Onun için dünya umid, dünyadan umidimizi kesmek nedir? Bu güzel bir şeydir. Benim umudum yoktur dünyada yaşayayım. Kim diyor Biz 20 sene sonra bu dünyadayız. Burada oturanlar. Yani ferz et. Allah yazmışsa yen 60 sene, yen 20 sene, yen 10 sene, yen 5 sene, yen yarın yokuz burada. Değer mi onu için? Değilmez. Evet, biz şer'i sebepleri alırız. Allah emretmiş, iyi giyinip, iyi yeriz, iyi içeriz, her şeyi haddinde yaparız ama hırslı yapmarız. Bu dünya hiç yapmarız. Sanki bu dünyaya sarılıp kendimizden bir avuç toprak bile götüremeyiz. Bu dünyadan götürsek, götürsek bir çefen götürür. Başka bir şey götüremez. Onun için bu kapıyı atsan, dünya kapısını kapanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insan oğlunun gözünü Hiçbir şey doydurmaz. Bir vadisi olsa, bir vadi altını daha olsun de. İnsanoğlunun doldursa doldursa gözünü bir avuç toprak doldur. O da kabirdedir. O toprak gözünün üzerine konulur. Aa diyermiş hakikaten. Şeytanın oyuna gelmişim dünya boşmuş. Evet. Bu çi. Eydir dünya meselesinde Umitsizlik kaç şekildir? Şey ahiret meselesinde. Buna bakalım ondan sonra bunu bu, bu konuyu anlamamız çok önemlidir. İki mesele var burada. Bir, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek bu dedik çifirdir Allah kurusun. 2. Allah'ın vaadinden ümit kesmektir. Allah vermiş bize vaat, zafer vaadi filan bundan ümit keseriz. Bu küfürü çok tehlikelidir Müslüman için. Bunları anladıktan sonra biz diğer sebeplerini inşallah biliriz. Birincisi Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmek umutsuzluğa kapılmak. Bu nedir? Yerine göre çifrettir. Ve yanutun min rahmetillah illa kavmun dallu Allah'ın rahmetinden kafirler umitlerini kesmişler. Müminler umitsizliğe kapılmazlar. Bunu bildik, bu bizde kaidedir. İyidir. Şeytan gelir, bu, buna biz inanıyoruz. Allah'ın rahmeti geniştir, umit kesilmez. Ama şeytan gelir, bunu nasıl bozar? Bir, günah işlediğin aslında, sen bir günah işledin. Her de olursa o cünahın derecesi. Küçük, böyük. Kebire olsa bile. O cünahı işledin. Asıl da Allah Teala cünahı işleyeceğiz biliyor. Ama bize bir yol göstermiş. O o yolu, o yolu da Allah Teala seviyor. Hoşnut oluyor. Tikrarlayın de diyor. O da nedir? Cünaha düştün. Hakikaten sadık bir şekilde döneceksin Rabbine. İstihbar tevbe edeceksin. Allah seni affetsin o pakette bu yazıyor. Allah'ın dininde bu var. Şeytan gelir bunu bozmak için ne yapar? Sene gelir der ki, "Ooo sen günah işledin. Senin işin bitti." Allah Teala mesela zina yaptı. Allah Teala zina yapanlara ne yapar bilir misin? Sıralar senin için delillerini. Şeytan bile Kur'an-Sünnetten delil getirir sana. Gördün mü nerede getirir? İşini. Onun için Abu Hurayra'ya ne dedi Resulullah? Sadaka ve kuzu İstediği yerde delili getirir. Ne dersene yalan dedin. Oo yalancılar, bilirsin kimliğinden haşr olur. Filan filan filan senin Kur'an'ın, Sünnet'ten delil getir. Seni ne yapar Yes getirtir. ettirir. Oo bu günahlar. bu ben işledirdim günahtan Olmuşsa ben yandım bitti iş. Hala bir de insan cahil olsa, zaten şeytan nerede Maya tutturabilir Cehaletin olduğu yerde. Yani. Ne yapar bırak? Hemen seni umitsizliğe kaptırır. Yok mu bele? Bizi yaşamışız ve içimizde de var, görüyoruz. İnsanlar günaha düşür. Ya ben o kadar günahkarım. Allah beni affetmez. imkanı yoktur. O zaman ne olur? Cünaha devam. Halbuki Allah Subhanahu Taala Zümer Suresinde 53. ayette diyor? Kul ya ibâdi el-lezîne esrafu alâ enfusihim lâ teqnatû min rahmetillâh Ey kullarım diyor. Ki günahta ha günahta ileri gittiniz. Çok gittiniz. La taqunatu min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmeti ne karşı umutsuzluğa kapılmayın. Hatırlıyorsunuz 99 adam öldürdü geçmiş ümmette. Cel'de alimden sordu. Rahmet şümleder mi beni? Hayır dedi. Ne rahmeti? Ya? Sen ne yapmışsın? Seri yapmışsın. O da dedi bu yüz olsun, seni de öldürdü. Onu da öldürdü. Ondan sonra ciddi bir alime, evet dedi, çim, seninle Allah'ın rahmeti arasında. Biliyorsunuz, diğer git filan köye, o köye giderken yolda ölür, melekler rahmet melekiyle ve azap meleki savaşır, hangisi daha bunun ruhunu alsın? Azap meleki diyor, bu bir amel işlememiş. Rahmet meleki diyor, bu sadık tövbe etmiştir. Döneller Rabbil Alemin'e, Rabbil Alemin der cidin hangi o çöyden çıktı ortadan o bir terefe ise iyi çöye yakın ise e, bu adam iyi çöye yakın değil bu terefte dönmüş Allah Teala yeri emrediyor, yer diyor büzül. Yer büzülüyor, ölçüyorlar, bakıyorlar rahmet çöyüne daha yakındır. Allah'ın rahmeti bak orada kapsıyor onu. Rahmetinden umit kesilmez. kesilmez. Onun içindir, umut kesmeyin ey kullarım, bak burada demir iman edenler, Müslümanlar, ey kullarım, kafir bile kuldur. Kafir bile Allah'tan rahmetini kesmez. Ya ben çok İslam'a karşı, ee sahabede çoku vardır. Bir sahabe vardır, Allah yedi semadan adını ne koydu? Sen benim kılıncımsın dedi. Seyfullah el Mes'lûd. Çekilmiş, kılıfından çekilmiş, kafire meydan okuyan kılıncımsın. Allah'ın dediği doğru muydu? doğruydu Ne yaptı? Ki umbratorluğu o kılıç çöktürdü. Halid'in kılıcı. E ama Halid ne oldu? Ühüd'de yetmiş sahabanın ölümüne sebep oldu. Geldi ne yaptı? Arkadan dolaştı. Ama umidini kesti mi? Kesmedi. Umru bin As, Abu Sufyan bunlar hepsi Fethi Mekke'de oldu. Resulullah da ondan sonra ne oldular? Ondan sonra şehit olanları var. Allah'ın rahmetine kavuşanları var. Allah Teala yedi semadan Kur'an indirdi. Bugüne kadar okuyoruz. Radıyallahu anhum ve radıyallahu Onun için umitsizliğe kapırılmaz. İnne Allah'a yegfuru zünube cemiyen. İnne huvel gafurur rahim. Hayatın devamı. Allah Teala bütün günahlardan af geçer. Cemiyen. Cemiyen istisnasız. Küfür et Allah'a da. Tövbe ele, Allah Teala affeder. Ama tövbe sadık olacaktır. Bir de, galgalar. Ruh buraya gelmeden önce. Fir'an bile tövbe etseydi, ölümü görmeden önce Allah affederdi. Ki en büyük çifli yaptı. Dedi ben sizin Rabbiniz. Evet. Bu nedir? Bu yeşsizlik, insanı şeytan gelir, şey meselesinde. Cünaha düştüğünde seni işler. İkincisi, yeis, bir musibete insan düştüğünde, bir musibete düştüğünde, dünya musibetine düştüğünde, ne yapar? Umitsizliğe kaptırır insan. Yani biz davet yapıyoruz. Tutmuyor. Ya biz artık burada on senedir çalıştık, bu davet yayılmıyor burada. Umitsizliğe kaptırırsan. Hakta bak. Birincide günahta, ikinci hakta. İnsan bir şey yapıyor, olmuyor. Yeşsizliğe kaptırıyor insanı. Ne oluyor? Tedbiri elden bırakıyorsun. Ama ne kadar musibet bize inmişse biz biliriz ki bu musibet Allah'tandır. Bunun da kalkmasının neyi var? Basamakları var. Sabredeceğiz, teslim olacağız, kadere inanacağız, sebepler alacağız. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra Peygamberlik geldi, ona gari hirada. Yayıldı Mekche'de Resulullah'a nübuvvet gelmiştir. Bir arada yani gizli de olsa. Ondan sonra vahiy kesildi. Ne dedi müşrikler? Muhammed'in Rabbi Muhammed'i bıraktı dediler. Resulullah ne yaptı? Sabretti. Bildi ki peygamberdir. Allah onu zaya etmez. Sabretti. Sabretti, sebeplere sarıldı. İstihbar etti, dua etti. Bir ay sonra vahiy geldi. Hem de müjdeyden geldi. Zuhâ surası. وَالْظُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَعَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا qala. Seni Rabbin, yemin ederim zuhaya, وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَعَ Cece'ye, seni Rabbim bırakmadı. Atmadı. Sonra ne verdi ona müjde? وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Allah sana bu dünyada ahirede o kadar şeyler verir sana hatta razı olana kadar. Bellidir Zuhâ suresi. Ondan sonra insan burada ne yapar? Bu musibetler başına geldiğinde engel olduğunda ye işsizliğe kap kap kapılmasın. Şeytanın oyununa gelmememiz lazım. Bizim hedefimiz Nedir? Yola devam edeceğiz. Hedefimiz biz başarıya ulaştık, ulaşmadık o bizim mükellef değiliz onun. Biz yola devam edeceğiz. İslam devleti Türkiye'de kurulmuyor. Biz bırakalım yan gelip çekilermeydi mi öde mi Hayır. Allah demez bize siz İslam devletini niye kurmadınız Türkiye'de? Ne der bize? Kurması için ne yaptınız? Hangi tulanı koydunuz? Ne dersin? Vallahi ya Rabbi ben doğruyu İnandım, doğruyla amel ettim. Evimde İslam devletini kurdum. Atrafıma tebliğ ettim. Sen ehli cennet. Kurtarırsın Allah'ın izniyle. Çünkü sen sebepleri aldın. Sen mükellef sonuçlardan değilsin. İşte şeytan gelir burada yine hastalığını atar, bizine yapar. Boşa çıkartır. Tedbiri bırakır daveti bırakırsın, salih ameli bırakırsın. Ondan sonra bu iptilalar e, ikinci, bu birinci, ikinci meselesinde kincinin bu aynen davette ne yapar? İptilalar çok aldıkça gelir ya yahu sen davet ediyorsun Allah rızası için dert başını bırakmıyor. İnsanlar sana alay ediyor, polis gelip senin başına çöküyor, Mahpus sanayi atılıyorsun. Nedir bu ya? Ben o zaman yanlışım der. Evet sen yanlışsın der sana şeytan. Delilleri getirir. Bak filan alimle rahattır. Filan alim böyle oldu. Hepsini getirir seni anlatır. Ama sen ne anlarsın? Sen dersin bu yol kırmızı halıyla salınmamış. Davat yolu. Bu yol diçanlarla, pürüzlerle, işkenceyle, Ölümle nereden bakacağız? Hazret Adem'den Resulullah'a kadar sular. Hangi peygamber dört, dört dördlük oturdu çatoda? Hangi peygamber? Hepsi ne oldu? Kavimleri tarafından yalanlandılar, işkence çektiler. Onun için Rasulullah az bakın sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de sonra Medine'de dedir hiçbir zaman rahat bulmadı. Burada ne olacağız biz teslimiyet olacağız. Şeytanın oyuna gelmeyeceğiz. umutsuzluğa kapılmayacağız. Teslim olacağız. Neye teslim olacağız? allah Teala'nın emrine ve kaderine. Teslim olacağız, yola devam edeceğiz. Bu intihandır bizim için. Ne kadar geçen dersedir, ne kadar dininde sert isen, sağlam isen, inancı isen o kadar imtihanın doz arttırılır. Delil de peygamberlerdir. Peygamberlerde de en büyük delilçimdir Peygamberlerin babası. Abu'l Enbiya, İbrahim aleyhisselam. Abu'l Hünefe, Haniflerin babası. Ne diyor? Allah onu neyle iptila etti? Oğluyla iptila etti. Oğlunu, emir geldi ona rüyada, oğlunu kes. Zaten yetmişten sonra ona çocuk verilmiş. Dedik müjdeyle gelmiş. allah Teala oğul yeni hala buluk çağında emir geliyor çez. Nasıl bir teslimiyet? O da çeziyor. Oğul geliyor. Oğul da peygamber. Peygamber oğlu peygamber. Ne diyorsun? Baba Allah'ın emrini ettiğini yap. O da şey surasında, Saffat'ta Felemmâ sed Saffat surasında فَلَمَّا سَلَّمَا وَتَلَّهُ لِجْجَبِينَ Teslim oldu. Selleme, teslim oldu. Teslim neden alır? Esir. Savaşta nasıl esir olursun? O alır seni ister öldürür, ister aparsın, ister işkence verir, teslim. Bu da Rabbil Alemin'e teslim oldu. Çocuğu getirdi. Hatta Hazret İsmail'e bak. Çocuk peygamber çocuğu. Baba diyor gözümü bağla. he Yüz ifademı görme. Yüz ifademı gördüğünde şefkat alır seni diyor. Onun için teslim olduğunda baktı çesecek hakikaten kesiyor ki kesiyor, kesmiyor, taşa vuruyor, taşı kırıyor. O da denemedir. Baksın ciddi mi? Teslim olduktan sonra وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاه۪يمَ قَدْ صَدَّقْتَ الْرُؤْيَةِ اِنَّكَ ذَٰلِكَ نَجْزٍ مُحْسِنِينَ Mühşinlerdensin İbrahim. Rüyayı tasdik ettin. İmtihanı başarılığıyla geçtin. Işte. اِنَّ لَهَذَا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪يمِ Bu da apaçuk bir iptiladır işte. Ama sabretti. Demedi niye ben? Sabretti. Burada teslimiyet var. Ondan sonra فَهَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ İsmail'i değil, bu şeyi çeseceksin. Kurbanı. Gördük mü? Onun için biz ne yapacağız? Biz bileceğiz ki iptilah sahasıdır bu. umutsuzluk yoktur. Ne kadar dinimiz sağlamıysa musibetimiz artırır, sabrederek sebeplere saygılırız. Bu birincidir. İkinci mesele arkadaşlar önemli meseledir, güncel meseledir. Bugün de biz bunun içinde yaşıyoruz. Maalesef. O da nedir? O da Allah bize vaat etmiş. Bu din bu din zefere kavuşacak. Her zaman bu din üstündür. Muminler üstündüler. Ve kâne haqqen aleyne nâsra al-muminîn. bizim üzerimize vaattir. Muminleri her zaman zefere getirir. Ama bakıyoruz bugün de bugün de İslam devleti kalmamış. Musulmanlar kimin elindediler? Düşmanları elindedir. Osmanlı devletinin son sonunda yine musulmanlar zayıflemiş. Kafir, düşman cirit atıyor. Ondan sonra ne oluyor? Osmanlı devleti bitiyor. Bütün yer üzerinde yüz senedir kafirler, düşmanlar cirit atıyorlar. Malımızı, heyretimizi, bizi zelil edip dinimizi yaşattırmıyor. İster direkt, sonra kuklalarla detaylı yollarda. Bugüne kadar devam ediyor. Her yerde çifir devam ediyor. Her yerde zillet devam ediyor. Hatta bir yerde biraz musulmanlık ileri çıkıyor hemen gelip başımıza kafirler konuyla Bakıyorsun kafirler azınlıktır ama hakimiyet olardadır. Güç olardadır. Neden? İşte biz pakette okuduk ki, biz önce bu bunu Allah'tan bilmemiz yerine bu bir musibet gelmiş de kulhu amin indi anfasin. Bu biz kendimizden bir zaraldır gelmiş. Bunu bir bildikten sonra ne yapacağız biz? Bakarım bu nedir? Burada alimler diyorlar içmet var. Hakiki mümin için çihiçmet var. Ama hakiki mümin olmayan ne olur? He? umitsizliğe kapılır, şeytanın onunla gelir. Ama bizler hakiki mümin adaylarıyız inşallah. Niye bu dersteyiz? İnşallah adayız. İyidir ne yapacağız? Şeytanın oyununa gelmeyelim. İçi tane mesele var burada. Birincisi alimler diyorlar ki Allah Teala kafirlere her zaman imkan niye verir? Çünkü onlar iyi çalışıyorlar. Bu kaydedir, Kuraldır Allah Teala'nın yer üzerinde. Allah çalışana verir kâfir mümin fark etmez. Allah kafir mümin de rızkını verir. Çünkü o onun kuludur. Kâfirler bizden iyi çalışır. Biz kendimizi çekip düzen etmemiz lazım. Ne diyeceğiz? Kul huve min yendi Düşman galip gelmişse biz bir yerde mayına basmışız. Bir hata yapmışız. Bir günahımız var. Bir de kafirler her zaman üstün gelmelerinin şeyi nedir? Allah Teala bize gösteriyor. Bu çafirler sizden hiç razı olmazlar. Bu çafirler size ebedi düşmandılar. Hiçbir zaman kalbinizde şefkat, rahmet bunlara karşı olmasın. Bunlara karşı hoşgörü, iyi niyet beslemeyin. Bunlar sizin düşmanınızdır. Ne diyor Allah Teala len yarda ankal yahudu vel ensar hatta tattabi'a milletuh. Yahudiler, Hristiyanlar, çıplar bizim düşmanımız bugün Baş düşmanımız. Buziler, Hindoslar. Onlar da bunlara tabi ediler. Onlar ama bunlar bizden razı olmazlar. Hatta tettebi amilletehum. Hatta onlara uyacaksın. Yoktur gelelim dinler arası diyalog, ortaya yönde bulaşalım. Böyle bir film yoktur. Ne var? Sen bize gel. Allah'ın emriyle hatta tettebi amilletehum. Hatta bize uysan olara o zaman senden razı olunlar uydan dolara zındık oldun işte. Şafir oldun, cehennem boyadın. Ama Allah Teala hakiki müminlere gösterir ki bunlar sizin baş düşmanınızdır. Şeytanın birinci alemanlarıdır. Bu bir. İkincisi bunlar tedbir elden bırakmazlar. Gece gündüz dinlerine, inançlarına sadıklar, çalışıyorlar. Gece gündüz sizin sizin için tuzak kuruyor. Bunu bir dikkat etmeniz lazım. Heydi biz hakiki müminler bunu anladık. Burada nedir? Umitsizliğe kapılır mıız? kapılmaz? Neden? Çünkü kaide var bizde. Bunlar tuzak kurar, Allah da tuzak kurar. Allah'ın tuzakı daha geçerlidir. Ne diyor İbrahim Suresinde Allah Subhanehu Teala? Müminler bunların وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْمُ الْمَاكِر۪ي Allah Onlardan dahi tuzak koyun. Onların tuzakını boşa çıkartır. Buna inanıyorsak biz ama burada bir vehim şey var. Bugün de bunu yaşıyoruz. Suriye, Misir, İrak, İran laneti başımızda. Bakıyoruz bir bir artı bir içi bunlardan haklarından gelemeyiz biz. Değil mi? Bunlardan biz haklaşamayız. Ümitsizlığa kaptırırız. Kaplan var mı? Var. Çoktur. Müslümanlar var. Ama hakiki mumin ne diğer Allah'ın tuzakı daha büyük. de Allah Teala bizde bize bir de bir müjde verdi İbrahim surasında. Çok enteresan arkadaşlar buraya dikkat edin. İbrahim surasında vakıma karu makrhum tuzak kurdular. Kendi tuzaklarını çok iyi kurdular. Wa inna makruhum. Ama bunların kurduğu tuzak Allah bunları biliyor. Her şeyini biliyor. Ve in kanan mkrhüm l tazol minhul jbal. Allahu Akbar. Vela tuzakları dağı yerinden sökse. Mürşiyi kaldılar kaldırdılar. Ha? Ne oldu? Bundan önce Abdülnasır, Abdül Nasır, Abdül Jamal, Abdül Xasır. Ne oldu? Mustafa. Bu böyle değil. Bu kalptedir. Ciddi. Azanı değiştirdiler. Türkce arttılar işlemedi. Kur'an'ı değiştirdiler. Latince harfine işlemedi. Bu İslam fıtrettedir. Bunu işlemezsin yer üzerine. Sovyetler Birliği 80 sene İslam'ı yok etmeye kalktı. Sildi. Ne oldu? Sovyetler Birliği çöktü. Cumhuriyetler hepsi dinine döndü. Burada bak Özbek Tacik kardeşler var. şahitli. Her şey dinine böyle sarıldı. Anlatabildim? Bu fıtrat dinidir. Onun için dur olanın tuzakları dağı yerinden sökse siz onlara aldanmayın. Onun için bütün Amerika, Rusya, Çin, İran, Arap ülkeleri, çörfez laneti üzerimize geliyorlar. Ha? Ne oluyor? Biz bunları tedbir elden bırakırız? Hayır. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yol doğruysa bu yola devam ediyoruz. Velevçiyi bular istediklerini aldılar. Bak Çörfez ülkesi 16 milyar verdi, Mursiyi kaldırdı, Sisi lanetini getirdi. Sisi hayatta gelemezdi, Amerika bile getiremezdi onu. Ama Çörfez ülkesi getirdi onu. Amerika tabi maşasıyla, Çörfez ülkeleri paralarıyla Sisiyi kaldırdılar. Ama ne olur? Ayette geçir diyor, Paralarını verirler. O paralar da hasret olur olarak. İnşallah döner. Acele etmeyin. Umitsizliğe kapılmayın arkadaşlar. Gelir. İslam gümbür gümbür geliyor. Bu din gelecek bu dinindir. Gelecek bu dinindir. Hiç bundan umitsizliğe kapılmayın. Ama siz intihandasınız. Velev ki karşı tarafın tuzağı dağları yerinden sökse Mursilere indirse Beş, yüzlerce, binlerce insanları yüz binlerce insanları öldürseler ama Allah bu dinceliyor, geliyor. Cümbür, cümbür geliyor. Onun için sonra Allah Teala aynen hayatın sonunda müjdeyi veriyor bize. Ne diyor? فَلَا تَحْسَبَ مِّنَ اللّٰهَ مُخْلِفَ <gülüyor> Zennetmeyin Allah verdiği sözünden haşa geri kalır. Ve'de rusule peygamberlere verdiği sözler nedir? Müminleri zafere kavuşturur. İnne Allah azizun zintiqam Allah izzet sahibidir. Zuntiqam intikam sahibidir. Sonra ayet devam ediyor. Bir kısmını bu dünyada alır. Bir kısmını yueccilihum yevme teşhesul absar. O bir cünet çevirir. Hepsi o bir cünde teker teker hepimiz olardan alay ederiz. Nasıl bizimle alay ediyorlar şu anda? Biz hem bu dünyada edemezsek o bir dünyada. Ne dediler bundan önce? Gölcük'te toplantıda ne dediler? He? Dediler bin sene bu proje gider. Hoca gitsin kendisini alay ediyorlar hocayla. Gitsin Kur'an'ı ona fayda versin. Ayaklar altı çöktü mü? Çöktü mü Gölcük? Çöktü. Ondan sonra ne oldu? Bin senelik biz proje kurduk şu anda Mahpusman'a diyorlar. Cennette de, cennette de, biz otururuz ya Rabbi onlar nerededir bizi alay ediyorlar. Celiller önümüze bakarız yanıyorları. Ey filan hatırlıyorsun filan ha ha ha. Güleriz onlara. Onlara güleriz. Mutafifin surasında diyor. Onlar size gülürler. Siz onlara gülersiniz. Ondan sonra Allah Teala soruyor bize. Şarfirler cezalarını aldılar. Ey müminler! Amellerine göre razı mısınız? Evet razıyız ya Rabbi. Bak teslimiyet budur işte. Ümitsizliğe kaptırmamız lazım. Evet. İkinci mesele nedir? İkinci mesele arkadaşlar zefer bazen hızlı gelmez. Geç kalır. Hikmeti var. Alimler bunun hikmetlerini saymışlar. Neden geç kalır zefer? Birincisi asıl da bu, bunu ben Seyyid Kutup'tan aldım. Bu, bu üç tane Seyyid Kutup'a baktım çok güzel, Allah rahmet eylesin onu yerini cennet eylesin. Çok güzel e, bu meselede tefsirde açıklıyor. Neden zefer geç kalıyor? Birinci diyor ki Allah subhanahu ve teala muminlerden davet sahibinden her mumin davetinin sahibidir. Bunlardan ne istiyor? İstiyor bunlardan hakkıyla, hakkıyla cihad etsiler. Mallarıyla, nefisleriyle, bedelleriyle. Yok ves lafta kalalım biz. İş fiile geldi. Geri çekilirim. Yok. Hakkıyla. Hakkıyla cihad etmek nedir? E bu, bu zaman ister. Allah uzatır bu mesafeyi ki İbrahim aleyhisselam ettiği gibi bak. Kes oğlunu dedi, kes. Taşa vurur, taşı kesiyor, çocuğa vurur, çocuğu kesmiyor. Pratik olarak. Hakkıyla uyguladı. Malı, canı, zamanı, her şeyi Allah rızası için harcayacaksın. Harcıladen o zaman bize zefer gelir. Harclamasak zefer yoktur böyle oturup kahvamız, masamız, İslamiyet, iş başa düştü o zaman yan gelip çizeriz. Var gördük işte. 28 Şubat'ta çok sakalini kesti, bilmem ne yaptı, yan gelip çizdi, derneğini kapadı, light oldu. Bunlar hepsi oldu. Her zaman bu var. Mısır'da şu anda da var ha. Sisi geldi, çok başladı yan çizmeye. Kimler? imanı zayıf olur. Ama Allah Seçkin kullarını karbil eriyor. İptila Elemedir. İkinci Allah subhanehu teala seyyid Allah rahmet eylesin. Şimdi seyyid bunları yazarken da yazmıyor masanın artasında oturmuş kilimanın altında e, ihlamur yanında he? E, güzel e, şeyle şey çalışıyor maaşı geliyor. He? Her şey arabası, şoförü kapıda e, tahut ondan razıdır. Böyle yazmıyor. Rapor da yazmıyor buna istihbarata. Öyle de değil. Bunu Mahmushan'a da yazıyor. Hem de neye yazıyor bilir misiniz? Böyle A4 birinci hamur sıvı kalem yoktur ya. Küçük küçük elma çağıtlarına yazıyor. Adam içinden yazıyor bunu. Ruhuyla yazıyor bunu. Evet. ikinci Allah Teala bu Uzatır zulmü, hatta düşmanın hakikatini her şey, her çeşit çeşfettirsin. Şimdi biz ne kadar anlatsak insanlara, bunlar düşmandılar bunlar filan, inanılmazlar. Ama o düşmanın eline imkan geçer, planlarını uygularlar, o zaman ne olur? Hakikatler ortaya çıkar. İşte onun için Allah Teala imkan verir düşmanlara. O imkan yerine göre bir ay olur, yüz sene olur maddesine göre yerine göre olur. Bak hilafet yüz sene devrimizden gitmiş. Yerine göre düşmanları tanısın bize. Yerine göre düşmanlar diyor ortaya çıkar. 3. Seyyid Allah rahmet eylesin. 3. diyor ki Allah Subhanahu teala hakiki müminlerden, hakiki Müslümanlardan istiyor zafere gitmenin her sebebini alsınlar. Bu dünya sebepler dünyasıdır arkadaşlar. Sebepsiz hiçbir zaman zafer gelmez. Celseydi bu dünyanın en sevgili son peygamberi içi gelirdi. Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onu saniyeler içinde yatağından aldı, Südretül Muntaha'ya götürdü. Ona emir verdi, onuyla konuştu, sonra getirdi hala yatağı savunmamıştır. Bedeninin ısısı yatağında vardı. Bedeniyle götürdü. Ehl-i sünnetin inancıdır. Kimdirse rüyadadır, zındıktır. Ehl-i sünnette muhalefet etmiştir. Akılcıdır, şeytanın yavrusudur. Ne diyor? Getirdi. Ama aynı Resulü'nü hicrette üç gün kusurda Medine'ye gittiğine kadar yolda işkence çekti. Zefere varırken savaşlarda yaralandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Handak kazdılar. Neden? Bu dünya sebepler dünyası. Hicrette Mugara'ya girdi Resulullah. Gari Hira'ya niye girdi? Gari Thor. Niye girdi? Çünkü sebep alsın. Ama o sebep onu kurtardı mı? Hayır. O sebeptir. Ehli sünnette biz sebep alır sebebe çift ederiz. Sebebe bel bağlamarız. Biz sebeplere bel bağlamarız. Allahu Teala'ya belimizi bağlarız. İşte arkadaşlar bundan dolayı toparlasak toparlasak meseleyi yesin çeşitleri var. Ümitsizlik. Birinci ümitsizlik Allah'ın rahmetinden insana ümit kestirir. Ümitsizliğe kaptırır. Allah seni affetmez der şeytan. İkincisi Allah'ın vaadinden. Efendim? Allah'ın vaadinden de He, Allah'ın vaadinden bizi ne yapar? Rahmetinden umutsuzluğa kaptırır. Bizi al bizi ne yapar? umutsuzluğa kaptırır bu İslam'ın bir daha zafere gelmez. Ya düşmanın topu var, tüfenci var, donatımı var, Amerika'nın gücü var, Rusya'nın bilmem neyi var. Bunlar ne işledi? Amerika bu kadar güçlüyse 40-50 bin tane niye ölüverdi Irak'ta? He? İnanmadı, koydu, kaçtı Irak'tan. Bu güç işlemez. Ne işler? İman gücü işler. Onun için biz sebep ala alacağız. Sonra tövbelerde özellikle davetçilere, alimler diyorlar ki davetçilere şeytan ümitsizliği verir. Alimlere verir. Ne derler? Ya bu ümmet bitmiştir. Bu ümmet artık işlemiyor. Ne işlemiyor? Vaaz nasihat işlemiyor. Öyle demiyorsun adam hocam. Hepimiz öyle diyoruz. Ya diyorsun ben bu kadar davet ettim kimse bana isticabet etmedi. Umitsizliğe kaptırıyor bizi. Bakın bedi İsrail'de Ashab-ı Sebt var ya orada üç topluma dönmüştür. Alimler biri günah işliyordu. Biri emir bil marufu bırakmıştır. Artık diyordu bunlara işlemez. O birsin'e diyorlar biz işleyeceğiz. En azından e, Rabbimiz yanında deriz biz tebliğ ettik bizi dinlemediler. O da A'raf suresinde 4. ayette gidiyor. Ve itqalet ummetun minhum lima ta'izun qauman qauman illahu muhlikuhum au mu'addibuhum azaben şediden. Kalu ila rabbikum ve Bizim elimizden gelen nedir? Biz davet edeceğiz. Genişe Allah'a kalır. Onun için biz umitsizdir. hiçbir zaman hele mümin için hiç olmaz. Hele alim için hiç hiç olmaz. Davatçı için hiç olmaz. Biz her Musulman da davatçıdır aslında. Madem bu, ima, bu davete iman ettin bu davete geleceksin. İyidir. Yesin hükmü nedir? Umitsizliğin hükmü nedir? Arkadaşlar yerine göre alimler diyorlar çifirdir. Yerine göre büyük günahtır. Umitsizlik. Ne zaman Allah'ın rahmetinden umidini çestin? Allah beni affetmez. Bitti benim işim. Umidini çestin bu çifirdir. Allah korusun. Ama tam ya es getirdin. Tam umitsizlığa kapırdın, çifirdin. Ama hangisi büyük şirktir? Hangisi büyük şirktir? Sen ne yaptın? günah işledin. Allah beni bu günahtı affetmez dersin, tereddüt edersin. Bu büyük günahtır. Ondan dolayı Abdullah İbni Mes'ud diyor ki e, kebair diyor, bulardır diyor. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın rahmetinden umidi kesmek, Allah'ın tuzağından emniyete çekilmek. Bunlar nedir? Şirktir Allahu Teala. Demek ki bunlar çiftliğmiş onun için biz umitsizliğe kapılmayalım arkadaşlar. Umitsizlik nedir? Allah korusun çifre kader götürür. Yani Allah'ın rahmetinden çafirler umidlerin keserler. Mümin kesmez. Allah subhanehu ve teala ne diyor? Bu yerin denizler kaderi, denizlerin çöpüğü kaderi günahla gelseniz ben affederim. Yeter ki gelin. Onun için mümin umutsuzluğa kapılmaz. Bir de acele umutsuzluğun insanın üzerinde umutsuzluğa kaptırıldığın üzerinde izleri nelerdir? Umutsuzluk önceden çafir alametidir. Kapıldın sen de çafir alametine senin üzerine geldi. Wa qal man yaqnatu min rahmati min rahmati Rabbihi illa alzalun. Innu la ya esumru Allah illa Çafir adam Allah'ın rahmetinden umidini keser. İkinci çafir sıfatıysa mumin sıfati değil demek ki. Ümitsizlik. Üçüncü umitsizlik Allah ve Resulü yalanlamaktır. Allah diyor ben affederim ayetlerde. Resulullah diyor ne kadar şey etseniz sen diyorsun hayır beni Allah affetmez. Umitsizliğe kabulirsin. Allah ve yalanlıyorsun. Umitsizlik Allah Teala karşısında dördüncü sui edeptir. Neden? Çünkü Allah Teala hoşnut olur. Günah işleyeceksin, celip tövbe edeceksin. Beni Allah affeder. O ümitken Allah'a yer varıp yakınıp ağlayacaksın Allah'ın önünde. Sen ne diyorsun? Allah affetmez beni. Bu ne yapıyorsun? Allah Teala'ya bir sarıcısılık. Evet, beşinci umitsizlik çifre getmenin, dalalata düşmenin. Kostasıdır sebeplerinden birsidir. Yani biraz umutsuzluk alsın ayağın birinci basamağı alttan. Evet. Hatta alimler diyorlar, "Vela telquu beydiyikum ila tehluke." Kendinizden kendini tehlikeye atmayın. Ayette diyor ki, anlamı geliyor. Alimler diyorlar ki, bu bu ayetin anlamı yani umutsuzluğa kapılmayın. Umitsizliğe kapılsız telikoya gittiniz. Evet. Altıncı umitsizlik neyi getirir? Duraklamayı tembelliği itaatten uzak olmayı getirir. Artık ben Allah affetmez. Ben çok günahım var. Ne işleyeyim ya? Ama umidim var ise Allah beni affeder. Bu sefer nafileler işlerim, tövbe ederim, istikbar ederim. Umitsizlik ne yapar? Seni yavaşlattırır ibadetten. Yavaş yavaş kupartır. Yedincisi, izleri üzerinde neresi belli olur? Hepimiz yaşıyoruz mu arkadaşlar? Kimse ahkem kesmesin, kendisini üstünü tutmasın. Hepimiz görüyoruz. Mesela ben sana soruyorum, filan arkadaşın nerede ya diyorsun arkadaşın biraz duraklamış, savunmuş. Demek çoğu hastalık. Mikrop kilmiş ona. Ha, şeyin mikrobu. Sonra yedinci, umutsuzluğa kaptırıldım ne olur? Hadi madem umitsizim devam. Neye devam? Cünahlara, masiyetlere devam edersin. Şeytan ya riyadiyer sen zaten gittin devam et. Ondan sonra Allah Kerim'dir. Devam ettirir seni. Umitsizlik 8. alimler diyorlar en büyük Allah'ın asıl da rahmetinden umut kesiyorsun demek ki rahmetinden mahrum oldun. Allah'ın rahmetinden seni umitsizlik mahrum eder. Şeytan da bunu istiyor. Baş düşman. Umitsizlik ne yapar sonradan? Kalbi ne eder? İfsat eder. Umutsuzluk, umitsizlik bu, bu noktaların toplandığı ne oldu? Kalb ne oldu? İfsat oldu. Şeytana teslim oldu. Onuncusu alimler diyorlar, umitsizlik kalpte artık rahmeti kaldırır, sükuneti vakarı kaldırır. Yerine ne koyar? Zulum koyar, zalimlik koyar, çeder koyar, öfçe koyar. Bakıyorsun umitsizliğe kaptıran dünya gözünde toz pembeden simsiyah bir tabloya döner. Evet. Bu da böyle. Eydir umutsuzlukları, umutsuzluğun sebepleri nedir? Ona da bakarım. dersi bitirmeden önce. Sebepleri de alimler diyorlar birkaç tanedir. Birincisi en büyüğü Allahu Teala hakkında cahil olmaktır. Rabbini tanımamaktır. En büyük budur. Kim hakkıyla Allah'ı tanımıyorsa nedir? Umutsuzluktur. Allahu Teala hakkıyla tanıyacaksın. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıdın, isim sıfatlarıyla bildin, ne kadar rahimdir, arhemen rahimindir, gafur rahimdir, adalet sahibidir, zulmü, kendi nefsinden nef O zaman ne olursun? Teslim olursun. İkinci sebepleri nedir? Ne umutsuzluğa kaptırır seni? Özellikle Musulman'ı Allah'tan korkmada aşırıya gitmek. Yani havf ne olur? Galip gelir o zaman umitsizliğe kaptırsın. Reca ölür. Havf nedir? Ha bunu yaptım Allah beni affetmez. Allah yandım ben gittim Allah'tan. Ya Allah tamam. Allah Teala diyor günah işledin. Bunun karşılığı bu var ama bunu, bunu silmek için sana fırsat vermiş İstiğfar var, var bir daha dönme. Ama o, o canip, o taraf sende galip geldi. Sen umitsizliğe kaptırsın. Üçüncü sebebi umitsizlerle kalkıp oturmak en büyük sebeplerdendir. Seni umitsizliğe kaptırır. Yani atrafındaki, onun için Resulullah iyi, iyi sohbetten kötü sohbeti, parfümcü dükkanıyla demirci dükkanına benzetiyor. Oradan bir koku alırsın, güzel bir şey, buradan kötü bir şey alırsın. Onun için umitsizliklerden, umitsizlerden biz uzak duracağız. Böyle bir suhbette ol, ol, olmayacağız. Dördüncüsü, ve en önemli arkadaşlar bu dördüncüsü, bugün de biz yaşıyoruz bunu. Ne yapıyoruz? Sebeplere sarılıyoruz. Sebeplerden, sebeplerden biz her şeyi kazanırız diyoruz. Allah'ın rahmetini ve Allah'ın her şey onun elindedir. Onu ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Şeytan bize unutturuyor. Ondan dolayı bir tanenin birisi gelir bir alime der ki e, bu da çok bu güzelce açıklıyor bu meseleyi. Der ki hocam der benim düşmanlarım var. Benim düşmanlarım var. Korkuyorum olardan. Der ki ve men ala Allah fahu ve hasbuh. Alim der ona ayetten cevabı. Kim Allah'a hakkıyla tevekkül etti o ona yeter. Düşmanların ne kadar var ishaf. Diğer ama onlar benim için tuzak kuruyorlar hocam. düşmanların cüclüdür. Bana tuzak kuruyorlar. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ الشَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ Kötü tuzak kendi sahibine döner. Ayeti okur ona. Diğer hocam onlar çoktular. güçlüydüler. He? Hoca diyor ona. Kem min مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ Kehfiyeten, kehireten bi'idnillah. Ne kadar azınlık toplum, çoğunluk topluma galip geldi. Onun için biz sebepleri alırız, sebeplere şifrederiz, sebeplere güvenmeriz, sarılmarız. Biz doktora gitmiyoruz, doktor bize şifa verir. İlacı almıyoruz, ilacı bize şifa verir. Bu sebepler dünyasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den Mekke'ye giderken isyan edebilirdir. Haşa ve Ona. Ne derdir? Ya Rabbi beni götürdün Samaya. Götür buradan da oradan ziyet hızıyla beni kurtar bulardan. Niye böyle bir şey arzu etmedi? Aklından geçmedi? Çünkü sebepler biliyor bu dünya. Sebepler dünyasıdır. Beşinci sebep bizi ye, umitsizliğe kaptıran alimler diyorlar. Beşinci sebep şiddet kullanmak dinde şiddetli otmak, ifrat etmek yani. Aşırıya gitmek. Bu da insanı ne yapar? Ümitsizliğe haptır. Her şeyde saklam alacaksın. Adam var bakıyorsun ebdes alıyor. Ya kardeşim ebdes al işte. Ebdes alıyor, böyle yapıyor, abramı yakamadım, vasvasaya kaptırıyor, namaz durarken bilmem neye her şeyi şiddet ediyor. Her şey aşırıya gidiyor. Bu nedir? Ümitsizliğe kaptırır seni. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ben evlenirim de çok kadından evlenirim yemek de yerim yatarım da iffet tefrik etmememiz lazım. Evet. Altıncı, acelecilik. Sabır olmasa ne olur? İnsan umutsuzluğa kapılır. Özellikle nedir? Ne diyor Allah Teala? وكان الانسان عجولا. İnsan oğlu acıldır. Acelecidir. Her şey istiyor hemen anında Allah Teala istediğini versin. Özellikle bunu davetçilere işlerdir. Şeytan. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا يَزَالُوا يُسْتَجَابُ abd. Allah Teala bir kula duasını isticabe eder. Ma lem يَدُعْ Bir itim. Ne kadar yani elini açtın Allah Teala sana cevap verir. Ne kadar sen günaha bir Dua etmesen. Yani demesen ya Rabbi bu kardeşimin malını al eline. Böyle bir dua almaz. Sen günah dua ediyorsun. Anlatabildim mi? Buna cevap vermez. Sonra avukat-i rahim silah rahmi kesmek için dua etsen, beddua etsen sonra diyor ki acele etmesin. Biliyorsunuz diğer hadislerde diyor ki bugün günde vermese ileride verir. İleride vermese ahirette verir. Onun için allah Teala Verir seni acül olmayacağız. Acele etmeyeceğiz. Biz yola devam edeceğiz, sebepleri alacağız. Gerisin sonuç Allah'a hastır. Allah istese bir günde bu Türkçe Cumhuriyetini İslam devletine çevirir. Bir günde. Vallahi bir günde. Ama bu sebepler dünyasıdır. Allah istese yapar. Ama Allah tür sebeplerden basamak basamak gittin. Yedinci sebep seni umitsizlere kapılır dünyaya sarılmak. Dünyaya çok sarılacaksın. Her şeyi dünyayla çalışacaksın. Yani Yahudi matoduyla olacaksın. Yahudileri ne yoldan çıkarttı? Dünyaya sarıldılar. İlk önce kadın olarak yoldan çıkarttı. Ondan sonra mal. Dünyada nedir? Bir kişidir. Dünyaya sarılmayacaksın. Bu dünya bizim için nedir? Burada biz tam tersine bu dünyada umidimizi bu dünyadan kesmişiz. Çünkü bu dünya kalıcı değil. Neden umid edeyim bu dünyaya? Ben hangisini umut ederim? Kalıcı bir mekana. Kalıcı mekanımız nerededir arkadaşlar? Cennet, Orada biz umut ederiz. Evet, sekizinci, himmetsizlik insanı umutsuzluğa kaptırır. Himmetin olmayacaktır. Himmetin zayıftır. Mümin adam himmetli olacaktır. Himmeti bir de yüksek olacaktır. Çok yüksek olacaktır. Her zaman demeyeceksin beni, ya bir beni cennete koy kapısına Pri'sine bir merduanın altına bir ağacın altında bir yuva ver ben orada. Hayır. Bu mümine yakışmaz. Allah Teala diyor Allah'tan sorursanız Firdevs'i sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Himmetin yüksek olana. Sen himmetin yüksek olsa Allah Subhanahu ve Teala onu da sana himmetten verir. Evet. Bu umutsuzluk arkadaşlar ciddi bir meseledir. Allah korusun bu mesele Allah bizi Subhanahu ve Teala Şeytana bu konuda alet etmesin. Biz umidimizi Allah'tan kesmeliyiz. Ne kadar günah işlese olabilir. İnsan televizyonda günah işler bakar, sokakta bakar, e, alışveriş ederken arkadaşından eksik kabarır, zulmeder. Ama bunların çözümü nedir? Allah bizi affeder. Ümidimiz var. Havf, raca. Bu kişisini dengeli tutar ehli i sünnet. Havf galip geldi, racayı kaldırırız. Raca çok geldi, kavfe, ne olur? Bunun tozunu attırırız, denge olur içeride. Neden? Çünkü biz ne kadar günah etsek allah Teala kadar gafur rahimdir. Ama bir şertle he, biz Allah'a döneceğiz. Döndük Allah affeder. Ve le dönmesek, geçsek bile umitsizliğe kapılmarız. Madem Allah-u Teala'ya karşısında tevhidle gidiyoruz, olabilir cehennemde cayır cayır insanlar var yanar. Baya zaman dayanar. Madem kalbinde miskali zerre iman var o iman onu bir zaman sonra kurtarır. Cehennemden çıkar. Allah'ın rahmetiyle cennete koyulur. Ama biz himmetimiz yüksektir. İstemiyoruz cayır cayır yanar. Ne diyoruz? Birinci aşamadan Allah bizi cennete ehli etsin. Himmetimiz yüksek olacak. Onun için Umitsizlik ehli sünnette yoktur arkadaşlar. Ne kadar düşmanımız ise, plan kuruyorsalar, bizi çöktürseler, çöktürsüler, bizi yok etsiler, evet televizyonları var, medyaları var, topları var, donatmaları var, kimyasal silahları var, atom bambaları var, güçleri var, bizim elimizde hiçbir şey yoktur. Umitsizlik bizi almaz, mümini almaz umitsizlik. Az da olsa kem minfiyetin az bir azınlık bir çoku ne olur? Galipce. Allah bizi galip gelenlerden eylesin. Amin. Çafirlere hiçbir zaman bizim üzerimize imkan vermesin. Allah subhane ve teala şeytanın bize oyununu da bu konularda getirmesin. Düşmanımızı da yok etsin inşallah. Bu ümmeti de, bu ümmeti inşallah bize de bu tağutların çöküşünü yaşatsın, bir kısmını yaşattı ama tamamını da yaşatsın. Amin. Özellikle çörfez ülkeleri, zalimlerinin de biraz bizi, kalbimizi böyle rahatlatsın, oların biraz bakalım taktları sallansın. Allah subhanahu teala İslam'ı vatanımızda ve her yerde zafer kılsın. Amin. Velhamdülillahi rabbil alem.